O ayette geçtiği gibi 7 tane yerde ayette geçiyorsun. "İstawa ala'l arş." Allahu Teala arşa istiva etti. İstiva nedir lügatte? Yani irtafa ala istakarra. yani yükseldi, yüceldi üstüne gitti. Arşa Allah Teala istiva etti. Yani Allah Teala yeri gögü yarattıktan sonra her yarattı. Erşin de üzerine istiva etti bulundu. Allahu Teala nerededir? Allahu Teala sahabenin e, dört imamın itikadına göre Allahu Teala Erştedir. Yedi sema var. Yedi semanın üzerinde ne var? Cennet var. Cennetin tavanı Erştir. Erşin üzerinde Rabbül Alemin kurucusu var. Ayağının basacağı yeridir. Rabbül Alemin onun da üzerinde Rabbül Alemin var. Ha şimdi burada.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 Bu kadın müminedir yani iman sahibidir, iman ehlidir, hakikati anlamış. Allah'ı Rabbini ibadet ettiği Rabbine tanıyor ve O'na ibadet ediyor. Şimdi ben Allah'ım Rabbim nedir ne değil e, eskiden mesela Türklerin tanrıları varmış. Korku tanrısı, gündüz e, tanrısı, Gece tanrısı, e, Ataş vesaire tanrılar varmış bütün milletlerde de. Ne ibadet edermişler o tanrıya o tanrı nedir işte korku tanrısı nedir bilmiyorlar işte kötü bir gücdür karanlık bir gücdür ama biz Rabbimizi öyle ibadet etmiyoruz Rabbimizin isim sıfatları var mekanı var nerededir onu o, o Allah o Rabbe ibadet ediyoruz bu ne olur hakkıyla Allah'a ibadet eden Allah'ın yanına cennete gider bu sahabenin itikadı budur Allah subhanahu teala semadedir arşitedir, arşa istivu etmişti Şimdi gelelim e, bir medresede e, üç dönemden sonra töreyen bir medrese. Üç dönemi Resulullah tezki etmiş. Khayril umma demiş ki benden sonra üç ümmet dedi Üç dönem hayirlidir. Dört imamda elhamdülillah, şükür lillah, dört imamda bu üç dönemin içindedir. Böyücü adamlarımız, böyücü imamlarımız. Biz de oların talebeleriyiz, oların uzantısıyız. İster fıkıhta, ister akidede. Olmaz. Fıkıhta başkasına uyalım, akidede başkasına uyalım. Biz dört imam itibar ediyorsak fıkıhta imamlarımız ise akidede de imamlarımızdır. Çünkü onları fıkh-ı ekber, fıkh-ı daha önemlidir. Fıkh-ı ekber akidedir. İnsanın cennet cehenneme götüren neydir? Yoludur, meselesidir, karar vericisidir. Şimdi o medrese türümüş, ne yapmışlar? E dediğimiz gibi biraz önce bir soru geldi bizden Allah'ın isim sıfatlarıyla tevil etmişler. Eniyetten de olsa hata yapmışlar. Allahu Teala demişler biz söylesek her yerdedir. Ne olur? Allahu Teala söylesek her yerdedir. Ne olur? İnsanların aklına gelir Allahu Teala'nın zaman, ve mekan, yere sınar, cisim, şekil, temsil, teşbihe düşerler. Ondan da ne yapmışlar?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 Fabrikadan bir mekine çıktı, bir motor çıktı, bir teknoloji alet çıktı. Kataloğu da yanında çıkıyor. Sen o kataloga göre çalıştırsan e, o cihaz faydalanırsın. Katalogun harici o cihaz bozulur. Anlatabiliyor muyum? Cihazı doğullamak için bir de fabrikaya döneceksin. Mecbursun. Şu anda düzen bozulmuş. Yer üzerinde her yerde zulüm, zulüm batlık var. Nereye dönmemiz lazım? Şeriata dönmemiz lazım. E bir tane şeriat, işte cericiliktir. Hayır, cericilik olsaydı insanlar 1300 sene mutlak adalete yaşıyorlar. Nerede o adalet şimdi sizin koyduğunuz adalet altında? Yoktur. Ondan dolayı, ondan dolayı bize ne lazım? Bize, ee, bize lazım. Şimdi e, bir kardeş soruyor e, bir soru soruyor. Diyor ki e, ayetlerde geçiyor. Şura surasında 11. ayette Allah e, dengi yoktur, misli yoktur o eşitir, görendir. Diğer ayetlerde de aynen böyle geçiyor. Kulu huvallahu hadihlas surasında Diyor bazı hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, ne yapıyordu? E, Allah eşitir, görer, işaret ediyordu eline gözüne. Şimdi bu işaret etme Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem değil ki temsil, teşbih babına geliyor. O konudan değil. Allahu teala bu iki konuda e, ortaya çıkıyor. Birincisi eşitme e,